Haccın edası için gerekli şartlar nelerdir? Hac ibadeti de bilindiği gibi İslam'ın 5 şart farzından farz olan ibadetlerinden biridir. Tabi haccın farziyet şartları var. Bir de eda şartları var. Eda yani kendisine farzdır, fakat bunu yapabilme şartları geçerli midir, değil midir, yerine gelmiş mi, değil mi konu budur edasının şartları. Bir kimsenin yani yaşı başı yerinde parası da var, malı var, mülkü var, kendisine farz olmuştur ama kendisine yerine getirmesinin farz olmasının şu şartları var. Birincisi sağlıktır. Yani mesela kör, göz olmayan, kötürüm, yerde yatıyor, felçli, çok yaşlı veya sürekli hastalığı olan bir kimse için edasının şartı yerine gelmemiş demektir. Parası var, kendisine farzdır. Ama gidebilecek kadar sağlığı yerinde değildir. Şartlardan biri bu olduğu için eğer bu şart yerinde değilse bu demektir ki ama olan bir insana, kötürüm olan bir insana, felçli insana gidemeyecek kadar hasta ve yaşlı insana edası itibariyle farz değildir. İkinci husus hürriyetinin olması lazım. Mahkum bir insan, hapiste bir insan, dışarı çıkamayan bir insan her ne kadar malı mülkü varsa da kendisine farz ise de edasının şartı Yerinde değildir O şart itibariyle Farz olmaktan Çıkmış olur Hapisten çıkıncaya kadar Hapisten çıktığı zaman Onu Eda etmiş olacak Kaldığı müddetçe Kendisine eda itibariyle Farz değildir Diğer bir husus Yol güvenliğidir bir kimsenin gidebilecek yol bulması lazımdır. Rahatça gidebilmesi lazım. Eskiden bu daha ziyade yaya ve hayvan üzerinde gidildiği için yolda soyguncular, işte yol kesenler itibariyle engelleniliyordu. O güvenlik olmadığı takdirde arz olmuyordu. Günümüz şartlarında bu bunlar yoktur. Bunun yerine taziyede vize diyebiliriz. Vize alamayan yolda vizesiz insana müsaade etmediklerine göre o vize veya benzeri yol e, serbestiyetini sağlayan şartlar olmadığı takdirde yine e, eda itibariyle farz olmaktan düşer.